Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wasalatu wa sallamu ala man la nabiya ba dahu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ahmabad. islam. Muhammed ibn-i abdilvahab rahimahullah Ulaştığımız babta diyor ki <gülüyor> Babu Tefsir-i tevhid Ve şehadeti en la ilahe illallah Tevhidin Ve şehadetu en la ilahe illallah'ın tefsiri Tevhidin tefsiri Ve şehadetu en la ilahe illallah'ın tefsiri Bu ikisi aynı şeyler Tevhid, Şehadetü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ibadet edilmeye layik hak mabudun olmadığına şahitlik etmek, işte bu da tevhid. Müellif rahimahullah burada bu ikisinin aynı şey olduğunu beyan ederek, tevhidin ve şehadetü en la ilahe illallah'ın tefsiri diyor. <gülüyor> İmam rahimahullah bu bapta Buraya kadar gelen bablarda tevhidin hakikatini beyan edip mahlukatın onun için halk edildiğini ifade ettikten tevhidin faziletini anlattıktan sonra onu tahkik edenin hesapsız azapsız cennete gideceğini ifade edip ondan korkmanın gerekliliğini ve ona davetin gerekliliğini beyan ettikten sonra buraya kadarki gelen bablardaki meseleleri öğrenen itkan eden bizlerde Peki, vasfı bu olan, mahlukatın kendisi için yaratıldığı fazileti bu olan tevhid acaba nedir diye, onun tefsiri, onun açıklaması nedir diye, ona karşı bir iştiyak, bir şevk oluşmuş olmalı. İmam Rahimullah burada, bu babların tertibinde sıralamasında bunları gözeterek bu sıralamayı yapmış. Yoksa bu, bu, bu şekilde tesadüfen öyle rast geldi, öyle denk geldiği için yapılmamış. Yani bunları öğrenen kimselerde, tevhidin faziletini öğrenen kimselerde, şimdi onun hakikatini, onun tefsirini, izahını öğrenmeye yönelik bir şevk, bir iştiyak husura gelecek. İşte şeyh bu bab ve bundan sonraki bablarda bizlerde oluşmuş olması beklenen bu ihtiyaca, bu şevke cevap vererek bu faziletinden bahsettiği ve aksinden korkulması gerektiğini ifade ettiği tevhidin tefsirini yapacak. Bir ikinci mesele, Şeyh bu bapla şunu ifade etmek istiyor ve bundan sonraki baplarda, yani hakkında konuştuğumuz, faziletlerinden bahsettiğimiz, zıttı olan şirkten korkmanın gerekliliğini ifade ettiğimiz bu tevhid var ya, bu sadece, Manası olmayan bir kelimenin tekrar edilmesinden ibaret değil. Hakikati olmayan bir şifre, parola sözcük olan la ilahe illallah kelimesini söylemekten ibaret değil. Bu tevhidin bir hakikati var. Bunun bir açıklaması, bir izahı, bir tefsiri var. İnsanlardan bir çoğunun zannettiğinin aksine. Çünkü insanlardan çoğu, İslam'a intisap edenlerden çoğu, Amelleri ve itikatları içerisinde şirk olmuş bile olsa kendilerinin tevhid ehli şehadetü en la ilahe illallah'ın ehli olmalarını bu kelimeyi tekrar ediyor olmalarına bağlıyorlar. Biz onlardan bazılarını amellerindeki itikatlarındaki, sözlerindeki şirklerden dolayı tenkit edip onlara nasihat ettiğimiz zaman diyorlar ki siz bizi nasıl şirke yakıştırıyorsunuz? Biz ki günde 3000 defa 5000 defa la ilahe illallah zikrini söyleyen kimseler. Bu zavallı la ilahe illallah zikrini söylemeyi ne zannediyor? Tevhidi gerçekleştirmek, tevhid ehli olmak şehadetü en la ilahe illallah sahip olmak. Bu bapta bunlara da bir cevap var. Yani deniliyor ki sizin zannettiğiniz gibi değil bu kelime Anlamı bilinmeden anlamı olmayan hatta anlamı olmayan hakikati olmayan bu söylenildiği zaman bir şeyler kabul edilip bir şeyler reddedilmeyen bunu söyleyen kimseye bazı şeylerin gerekti, gerektiği böyle bir kelime olmaktan uzak bir şifre gibi parola gibi bunu söyleyen kurtuluyor. Anlamını bilse de bilmese de böyle zannedenlerde bu bapta bir cevap var. Hayır hakikat böyle değildir. Bu la ilahe illallah kelime-i tevhid ile ifade ettiğimiz tevhidin bir açıklaması var. Bunun bir izahı, bir tefsiri var. Ve ilim ehlinin söz birliğiyle, icması ile bu kelime bu manasını, bu tefsirini bilmeden söyleyen kimseye bir fayda vermeyecektir. Belki dünyada bir fayda verebilir. La ilahe illallah söylerler. Biz de onlardan elimizi çekeriz. Ancak hakikatini bilmeden, manasını bilmeden, onunla amel etmeden bu kelime hiç kimseye fayda vermeyecektir. Kıyamet günü ahirettir. <gülüyor> i̇şte bu bakta bu izah edilecek. Bu tefsirin bu bu tevhidin tefsiri nedir? Ve şehadetu en la ilahe illallah'ın tefsiri nedir? Tevhid ve şehadetu en la ilahe illallah dedik ki ikisi aynı şeyler. Ancak şehadetu en la ilaha illallah'ta tevhide Şahitlik etmek cihetiyle bir ziyade anlam var. Tevhidi kabul etmek, onu ikrar etmek, onu takrir etmek, ona itikad etmek, onunla amel etmek, bunlar başka bir şey. Bütün bunlara bir de şahitlik etmek var. Şehadetü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah sözünde ifade edilen bu tanıklık, bu şahitlik var. Burada ziyade bir anlam. Şehadetü en la ilahe illallah, la ilahe illallah, Allah'tan başka ibadete layık hak mabut olmadığına şahitlik etmek demek. Peki şahitlik etmek, buradaki bu tanıklık ne demek? Şahitlik etmek kardeşlerim, bir kimsenin ya gözleriyle gördü veya gözleriyle görmese de yakinen kesin olarak bildiği bir şeye tanıklık etmesi demek. Şahitlik iki şeyden oluyor. Ya, ya gözünle görmen lazım şahitlik ettiğin şeyi veya gözünle görmesen bile yakinen onu bilmen lazım. Yakinen onu bilmen lazım. Ondan sonra bu yakinen bildiğin şeyi itikad etmen lazım. Ondan sonra bu yakinen bilip itikad ettiğin şeyi ikrar etmen lazım. Sonra bu yakinen bilip İtikad ettiğin, ikrar ettiğin şeyi de ilan etmen lazım. İşte şehadet bu, bunların hepsine verilen birisi. Yani eşhedü dediğiniz zaman ben yakinen biliyorum, itikad ediyorum, bu itikadımı ikrar ediyorum ve bunu diğer insanlara haber verip ilan ediyorum demektir. Şehadet kelimesi tanıtlık bu anlama geliyor. La ilahe illallah işte bu da tevhidin karşılığı. Tevhid la ilahe illallah demek. La ilahe illallah tevhid demek. Peki bu ikisinin tefsiri nedir? İmam Rahimahullah bu vapta ve bundan sonraki gelen baplarda büyüğünden küçüğüne, açığından gizlisine, zahiri olan ve batini olan, aslına ve kemaline delalat eden bütün yönleriyle işte bu tevhidin ve şehadetü en la tefsirine dair, onların izahına dair baplar ve bu baplarda bunlara dair deliller zikredecek. Diyor ki İmam rahimehullah ve tefsir-i tevhid ve şehadeti en la ilahe illallah. Tevhidin ve şehadetu en la ilahe illallah'ın tefsiri. Ve kavlillahi teala. Ve Allah Teala'nın şu buyruğu. Bu baptaki birinci ayetimiz. Diyor ki yüce Allah Subhanahu ve Teala. Ulaikele zine yed'un O dua edip yalvardıkları şeyler. Daha doğrusu o dua edip yalvardıkları kimseler. Çünkü buradaki ellezine ismi mevsulü akıllı varlıklar için kullanılıyor. Arapçada. Şeylerden daha çok bunlara kimseler dememiz daha münasip. Diyor ki Allah. Ula o yalvarıp dua ettikleri kimseler. يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَس۪يلَ Onlar bizatihi kendileri Rablerine vesileler ararlar. Eyuhum akrab. Hangisi daha yakın olacak diye. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ Ve onun rahmetini umar. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ Ve onun azabından korkarlar. Allah tabara ve Teala diyor ki اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ Yebtagun ila rabbihimul vesile teyhim akrab ve yerjun rahmetahu ve Onların müşrikler yani onların yalvardıkları dua ve ibadet ettikleri o kimseler var ya hani bu müşrikler bazı kimselere yalvarıyorlar dua ibadet ediyorlar Allah diyor ki onların yalvardıkları o kimselerin bizzati kendileri acaba hangimiz hangisi Allah'a daha yakın olacak diye vesileler arayan, Allah'ın rahmetini ümideden eden ve O'nun azabından korkan kimselerdir. Kimin vasıfları bunlar? İbadet edenlerin mi? Kendilerine ibadet edilenlerin mi? İbadet edilen. Kendilerine ibadet edilenlerin. Kendilerine ibadet edilenlerin vasıfları. Ayet-i Kerime'nin bir öncesinde, daha iyi tevzih edilsin diye onu okuyalım. Allah tebareke ve teala, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklere hitaben, Şöyle söylemesini ediyor Diyor ki, قُلِ دُعُ زَعَمْتُمْ De ki, اُدُعُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ. O iddia ettiğiniz sözde ilahlarınıza yalvarın bakalım. İddia ettiğiniz ilah olduğunu zannettiğiniz, böyle iddia ettiğiniz o sözde ilahlarınıza yalvarın bakalım. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الدُّرِّ ankum Onlar sizin üzerinizden bir zararı kaldırmaya malik değiller. Ve la tahvila. Onu kaldırmaya malik olmadıkları gibi onu bir başka tarafa havale etmeye, bir başka tarafa yönlendirmeye de malik değiller. Allah diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme o müşriklere şöyle söyle. Sizin Allah'ın dışında iddia, ede, iddia ettiğiniz o sözde ilahlarınız var ya onlara yalvarın bakalım. Onlara dua edin bakalım. Onlar sizin üzerinizden ne bir zararı defedebilirler ne de bu zararı başka bir yöne tahvil edebilirler. Ardından diyor ki: "Ulaike'llezine yed'un." Onların oyal vardıkları şeyler var ya, o dua edip ibadet ettikleri şeyler var ya, "yebtagunu ila rabbihimul vesile." Onlar kendileri bizatihi kendileri Rablerine vesileler ararlar. "Ey yuhum akrab? Hangisi daha yakın olacak?" diye وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ O'nun rahmetini ümid eder. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ Ve azabından korkarlar. <gülüyor> bu ayeti kerimede Allah subhanehu ve teala'nın bu ifadesiyle o müşriklerin ibadet ettikleri o ilahlarının vasıfları zikrediliyor. <gülüyor> Onların ibadet ettiği o ilahların vasıflarına bak bir hele. Allah'a yakınlaşmak için hangisi daha yakın olacak diye vesileler arayan kimseler Allah'ın rahmetini ümit eden kimseler ve Allah'ın azabından korkan kimseler bu sayılan vasıflar Allah'a yakınlaşmak için sebepler aramak, vesileler aramak, Allah'ın rahmetini ummak, Allah'ın azabından korkmak bu sayılan şeyler taş, tahta ağaç, aklı iradesi olmayan böylesi cemadatın yapabileceği şeyler mi? hayır değil Peki burada sayılan vasıflar Allah'a düşman, Allah'ın dışında şeytana ait olan vasıflar mı? Hayır değil. Burada Rabbimiz subhanehu ve teala'nın o müşriklerin ilahlarını vasfettikleri bu vasıflar şeksiz ve şüphesiz salihlere, velilere, nebilere ait vasıflar. O yüzden bu ayetin tefsirinde seleften gelen rivayetlere göre onlardan gelen rivayetlerde bunun tefsirinde farklı farklı rivayetler var. Ancak hepsinin ortak bir anlamı var. Kimisi diyor ki bu ayeti kerimede bahsedilen onların Allah'ın dışında ibadet ettikleri mesela Üzeyir'di. Kimisi diyor ki Mesih'ti, Meryem oldu Mesih'ti, Meryem'di. Kimisi diyor ki meleklerdi, kimisi diyor ki cinlerden salih bir topluluktu. Bunlar Selef'ten gelen bu ayeti kerimede bahsedilen o ilahların kim olduğuna dair tefsirler. Bu tefsirler arasında bir ihtilaf yok. Selef böylesi tefsirlerde onların neyden ibaret olduğunu anlatmak için değil. Bu ayette zikri geçen şeylere misal vermek için böyle tefsir yapıyor. Yani bunun misali bunun örneği şudur diyor. Kimisi demiş ki bunlar meleklerdir. Yani misal olarak bunlar meleklerden ibarettir demek için değil. Kimisi diyor ki üzeyirdir. Kimisi diyor ki Mesih'dir. Kimisi diyor ki cinlerden salih olan bir kim, salih olan bazı kimselerdir. Ehli sünnet ve'l cemaat alimleri Başta Şeyh Huluslan İbn-i Teymiye rahimahullah olmak üzere diyorlar ki yani bu ayet selefin tefsirlerinde zikri geçen bu şeyleri ve bunlar dışında Allah'a yakınlaşmak isteyen ibadet ve salah ehli olan salihleri, velileri bunların tamamını kapsayıcıdır. Yani kendisine dua edilen kimseler kendisine ibadet edilen kimseler salihlerden, velilerden, nebilerden, meleklerden olduğu zaman ki şirk ehlinin mabutları, onların ilahları galiben bunlar arasından idi, İşte bu ayet onların hepsini kapsar. <gülüyor> Ayet-i Kerime'de önemli bir, güzel bir latife var. Şimdi diyor ki Yüce Allah, onların yalvardıkları, dua ettikleri, ibadet ettikleri o şeyler, o kimseler, Allah'a vesileler arayan kimselerdir. Allah'a vesileler isteyen kimselerdir. Bu ayet-i kerimede ve diğer o meşhur vebitegu ileyhil vesile ona vesile isteyin ayet-i kerimesinde geçen vesilenin anlamı müfessirlerin icması ile kişiyi Allah Subhanahu ve teala'ya yakınlaştıracak salih amellerdir. Bu ayet-i kerimede geçen vesile yani o ibadet edilen ilahların Allah'a karşı aradıkları istedikleri vesile ile o diğer o meşhur Ona vesileler isteyin, vesileler arayın ayetindeki vesile. Müfessirlerin icması ile kulu. Yüce Allah subhanehu ve teala'ya yakınlaştıracak olan salih amellerdir. Kişiyi Allah'a yakınlaştıracak vesileler bu salih ameller. Bu salih ameller vesilesiyle kul Allah'a yakınlaşır. Burada Allah subhanahu ve teala o kendisine ibadet edilen İlahları, mabutları vesile arayan, vesile isteyen, yani Allah'a yakınlaşmak için salih amellerin peşine düşen, Allah'ın azabından korkan, onun rahmetini ümit eden kimseler olarak vasf ediyor. Şimdi iş öyle bir hale gelmiş ki, bu ayeti kerimede Allah diyor ya, onların ibadet ettikleri, onların dua edip yalvardıkları kimseler. Şimdi de bu ümmet arasında... Allah Subhanahu ve teâlâ'nın bu ayetlerini okuyan kimseler arasında, Allah'ın dışında bazı şeylere ibadet edip, dua edip, yalvaran kimseler var. Ve bu yalvardıkları, ibadet ettikleri, dua ettikleri, bu işlerin hepsine ne isim veriyorlar? Vesile ismini veriyorlar. Yaptıkları iş aynı. Darda kaldıkları zaman onları çağırıyorlar. İsteklerini onlara az ediyorlar. Onların himmetlerine şükrediyorlar. Ve bütün bunlara itiraz edildiği zaman diyorlar ki, bu ibadet değil, bu vesiledir, vesile. Biz vesileyi istiyoruz diyorlar. Halbuki yaptıkları şey, bu müşriklerin yaptıklarıyla aynı. Onlara dua edip yalvarıyorlar. İstigate yapıyorlar. Medet imdat istiyorlar. Bu yaptıkları şeyin ismine de ne diyorlar? Vesile diyorlar. Biz onların bunun ismine vesile demeleri veya ibadet demeleri, istigase demeleri arasında bir fark gözetmiyoruz. Çünkü hakikat aynı olduktan sonra bunun isminin vesileye ibadet olmasının arasında bir fark yok. Ama şimdi onların bu sözlerini bu ayete tatbik ettiğimiz an bakın ortaya şöyle bir anlam çıkıyor. Allah diyordu ya, onların dua edip ibadet edip yalvardıkları kimseler acaba hangisi daha yakın olsun diye olur diye Allah'a vesile arıyorlar. Bunlar da onlara ibadet edip dua diyorlar ya yaptıkları bu işe de vesile diyorlar ya bak ayetin anlamı şöyle olur. Onların Vesile ettiklerini iddia ettikleri kimseler var ya hakikatte ne yapıyorlar? Onlara ibadet ediyorlar. Vesile edindiklerini iddia et, eden, eden kimseler var ya onların o vesile edindikleri şeylerin bizatihi kendileri Allah'a ne yapıyorlar? Vesile arıyorlar. Hem de onlar şer'i vesile arıyorlar. Bunlar vesile adı altında onlara ibadet ediyorlar. Onlara ibadet ediyorlar. Burayı iyi anlayalım inşallah. Bu, bu, burada geçen vesileyle Allah'a vesileler arayın Ayetindeki vesile Allah Subhanahu ve teala'ya yakınlaştıracak Sebeplerdir ve bu sebepler Müfessirlerin ittifakıyla Salih amellerdir Salih amellerdir Bir kimsenin Allah'tan başkasına yalvarması Ona istigase yapması Ondan medet istemesi Onu Allah'a değil Cehenneme yaklaştıran vesilelerdir Bunların vesile oldukları kesin Ama neye vesile bunlar? Bunlar cehenneme vesiledirler. Bir kimsenin böyle yapmadan, onlardan direkt medet isteyip yalvarmadan, onların şahıslarıyla, zatlarıyla, yüzlerinin su, suyu ile, hürmetleriyle Allah'a vesile edinmeleri, bunu Allah'a vesile yapmaları, bu da onları Allah'a yaklaştıracak bir vesile değil. Bu da onları ateşe, ateşe yaklaştıracak bir vesiledir hakikattir. Zira Allah'a yalvarıp da, burayı dikkat edin, Allah'a yalvarıp da, yani o ilahlara değil, o salihlere değil, Allah'a yalvarıp da, Allah'a yalvarırken onların hatırlarını, onların haklarını, onların yüzlerinin suyunu vesile eden kimseler aslında böyle yaparak Allah'a bir vesile değil, ateşe bir vesile ediniyorlar. Neden? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Dinde sonradan icat edilen her bir şey bidattır. Her bidat sapıklıktır. Her sapıklıkta ateştedir. Bir Müslümanın Allah'a yalvararak ancak bu yalvarması içerisinde Allah Subhanahu ve teala'nın emretmediği, onun peygamberinin öğretmediği, ona tabi olan salih, salih selefimizin tatbik etmediği şekilde bir şeyin hakkına, hatırına, onun hürmetine Allah Subhanahu ve teala'dan istemesi Dinde bir şey icat etmektir. Neden? Bu saydığımız şeylerden dolayı. Çünkü Allah böyle emretmedi. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle öğretmedi. Çünkü sahabe salih selefimiz böyle tatbik etmedi. Böyle olunca bu vesile sonradan icat edilme cihetiyle dinde bidat olma cihetiyle ateşe bir vesile olur. Allah Subhanahu ve teala'ya yaklaştırmaya bir vesile olmaz. Bu ayeti kerimede tevhidin tefsirine, şehadetu en la ilahe illallah'ın tefsirine açık bir işaret var. Yani tevhid, Allah Subhanahu ve teala'yı ibadetinde ve bu ibadetin cüzlerinden, şubelerinden, dua etmede, yalvarmada, yakarmada birlemektir. Allah'ın dışında salihlere, velilere, nebilere yalvarmayı, yakarmayı şirk saymakta. Bu işi müşriklerin ameli olarak Bize aktarmaktadır, ifade etmektedir. Böyle yapan kimse bu yaptığı işin ismine vesile de dese biz bununla Allah'a Allah yakınlaşmak istiyoruz, ona tevessül ediyoruz de dese hakikatte vesile edindiklerini söyleyip tevessül ettiklerini söyleyip ibadet ettikleri o şeylerin kendileri bizatihi Allah'a vesileler arayan kimselerdir. Ona yakınlaşmak için salih amellerin peşine düşen, Allah'ın azabından korkan onun rahmetini uman kimselerdir. Yani bu ayette denilmiş oluyor ki şöyle denilmiş oluyor. Yani siz yüce Allah Subhanahu ve Teala'yı bırakıp sizi yaratan olduğu halde, mülkün sahibi olduğu halde, her türlü zararınız ve faydanız elinde olduğu halde ayetin başında öyle diyordu ya. Fe yemliku ne keşfe dürr ankum ve Sizden ne bir zararı kaldırabilirler ne de onu başka bir tarafa tahvil edebilirler. Böyle oldukları halde siz yüce Allah Subhanahu ve Teala'yı bırakıp Onlara dua ediyorsunuz. Siz böyle yapıyorsunuz ama sizin yalvardığınız, yakardığınız, dua ettiğiniz o şeylerin kendileri bizatihi Allah'a dua ediyorlar. Onlar Allah Subhanahu ve teala'nın karşısında acizliklerini, fakirliklerini, ona muhtaç olduklarını bilen, bunu itiraf eden ve bunun bir gereği olarak Allah'a yalvaran kimseler. Şimdi sizin yaptığınız sefihlik değil, ahmaklık değil değildir de nedir? Yani kendilerinden fayda isteyerek onlara dua ettiğini bu şeyler kendilerine bir hayırlar olmadık olmadıkları için kendi maslahatlarını düşünerek Allah'a yalvarıyorlar. Siz de tutup onlara yalvarıyorsunuz. Yani boğulmak üzere bo, boğulmak üzere iken sizin gibi boğulan ve Allah'tan imdat isteyen bir kimseden medet istiyorsunuz. Bu sevihlik değil mi? Boğulan bir kimsenin başka bir boğulan kimseden yardım istemesi? Ondan, ondan Ona imdat diye yalvarması, bağırması, çağırması. Yahu bizatihi o şu anda bak boğuluyor. Ve o kendisine fayda ve zarar verecek merciin sadece Allah tebareke ve teala olduğunun bilincinde ona yalvarıyor. Sen de tutmuş, kendisine faydası olmayan o şeye yalvarıyorsun. Allah Subhanahu ve teala burada o müşriklerin şirkini böyle vasf ediyor. وَقَوْلِهِ Ve Allah-u Teala'nın şu buyruhu. Ve li abihi ve Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti. İnneni bara'un mimma abudun Ben sizin ibadet ettiğiniz şeylerden beriyim. ledi fatarani Ancak beni yaratan Müstesna. Fe nahu seyehdin. Beni hidayet edecek olan odur. Ve cealaha kelimeten bâkiyeten fi akibihi. Ve İbrahim bunu kendisinden sonra gelecek olanlara bâki bir söz olarak bıraktı. Leallahum yarciun. Umulur ki onlar dönerler diye. Allah subhanahu ve teala İbrahim aleyhissalatu vesselamdan onun babasına ve kavmine söylediği şu sözü bize aktarıyor. İnni, i̇nneni bera'un um mimma te'budun iller lezî fatarani Beni yoktan var eden hariç beni yaratan hariç ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. Fe innehu seyehdî Zira beni doğru yola iletecek olan bana hidayet edecek olan odur. Sonra diyor ki ve ce'alaha İbrahim bu sözü Kelimeten, bakiyeten fi akibhi, kendisinden sonra gelecek olanlara baki bir kelime olarak bıraktı. Bu ayeti kırma kardeşlerim çok mühim. Arkadaşlarımızdan birçoğu böyle derslerde tevhidin takrini dinliyorlar, bunları anlıyorlar, öğreniyorlar. Bu onların içerisinde mana mana olarak bir tasavvur olarak belki oluşuyor. Ancak bunu çoğu zaman düzgün, sahih, müstakim bir şekilde tabir edip ifade edebilme kudretine, melekesine sahip olamıyoruz. O yüzden bu ayet çok önemli. Yani bu kitab-ı tevhidin başından sonuna kadar okuyacağımız bu kitab-ı tevhidin içerisinde arkadaşlarımız sadece bu ayeti kerimeyi inşallah düzgün zapt ederlerse, bunu fehm tevhidin tefsirinde ve onu kavramada inşallah bu onlara kifayet eder. Daha önceki meclislerde birkaç defa daha açıklamıştık. Ancak yine tekrar aynı şekilde açıklayacağım. Arkadaşlarımız dikkat etsinler. Ve bunu not etsinler. Ve bunun içerisindeki tevhidin tefsirini, tevhidin izahını iyi anlamaya, iyi bellemeye gayret etsinler. Allah Subhanahu ve teala bu ayetteki bu ayet, İbrahim ve Selam'un sözlerinden tevhidi tefsir eden, tevhidi izah eden, la ilahe illallah kelime tevhidinin ne anlama geldiğini en açık en vadıh bir şekilde izah eden en önemli ayetlerden bir tanesi. Zuhruf suresinin 26, 27 ve 28. ayetleri. Bütün arkadaşlarımız inşallah not alsınlar. Ve, ve bu meseleye iyi dikkat etsinler. Şimdi İbrahim aleyhissalatu vesselam babasına ve kavmine ne diyormuş? İnneni bera'un mimma te'budun. Ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. İllellezi fetarani Beni yoktan Yaratan Yoktan var eden müstesna Şimdi dikkat edelim Diyor ki Yüce Allah Hani İbrahim Babasına ve kavmine Şöyle demiştim. Beni yaratan hariç ben sizin İbadet ettiklerinizden Beri İbrahim Aleyhisselatü Vesselam böyle söylemiş Beni yaratan hariç Ben sizin ibadet ettiklerinizden beri. Sonunda diyor ki Allah Subhanahu ve Teala Ve İbrahim bunu Kendisinden sonra gelecek olanlara baki bir söz olarak bırak. Ve bunu kendisinden sonra, okunuyor mu yazın? Gelecek olanlara baki Bir kelime, söz olarak bıraktı. İbrahim aleyhisselatu vesselamın bu kendisinden sonra gelecek olanlara bıraktığı baki söz bu ayeti kelime de böyle ifade etmiş. Beni yaratan hariç. Ben sizin ibadet ettiklerinizden beri İyi dikkat edin. Beni yaratan hariç, ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. Ve İbrahim bu, bu cümlede ifade edilen şeyi, ki Allah buna kelime diyor, bu cümlede ifade edilen şeyi, kendisinden sonra gelecek olanlara baki bir söz olarak bırak. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam peygamberlerin babasıdır. Kendisinden sonra gelen bütün peygamberler İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın zürriyetindendir. Ve İbrahim Aleyhisselatü Vesselam kendisinden sonra gelen bütün peygamberler hatta ondan önce gelen bütün peygamberlerde de bu söz baki olarak kaldı. Bu söz budur. Beni yaratan hariç sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. Şimdi iyi dikkat edelim arkadaşlar. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın bıraktığı baki söz, baki kelime ondan sonra onun zürriyeti olan onun zürriyetinden peygamberlerin, nebilerin getirdikleri baki kelime Ve kıyamete kadar ola, kalacak olan baki kelime, la ilahe illallah kelimesidir. Aynı kelime, Biz ona, ona ne diyoruz, ismini onun kelimeyi tevhid diyoruz, tevhid kelimesi. Bu kelime, la ilahe illallah kelimesidir. Bu ayeti kerimede İbrahim aleyhisselatu vesselam, la ilahe illallah kelimesini bizim söylediğimiz bu saygada, bu kalıpta değil de onun anlamını tamı tamına ifade eden bu cümlelerde söyledi. Yani İbrahim'in söylediği bu cümle var ya, bu bizim söylediğimiz La ilaha illallah kelimesinin tamı tamına tam karşılığı. İbrahim'in bıraktığı kelime La ilaha illallah kelimesi. Bu söz La ilaha illallah kelimesinin tam karşılığı. Ancak bu sözde bir açıklama bir izah var. Bunu bildikten sonra La ilaha illallah'ın tam olarak ne anlama geldiğini anlayacağız. Allah'tan başka ilah yok. Yani Allah'tan başka ne yok demiş oluyor. Allah'tan başka yaratıcı mı yok demiş oluyoruz Allah'tan başka Rabbi yok demiş oluyoruz Ondan başka Alemin kainatın Müdebbiri maliki Onun sahibi bu mu yoktur demiş oluyoruz Hayır bunların hiçbirisi değil La ilahe illallah sözüyle Ne demiş olduğumuzu İbrahim aleyhisselatü vesselamın bu cümlesi Çok açık bir şekilde tavdi, izah ve tefsir ediyor. Beni yaratan hariç Sizin ibadet ettiklerinizden beri sırayla söyleyeceğim Arapçasıyla daha iyi görürsün hocam. İbrahim sudu şöyle söyledi. İnni baraun mimma ta'budun illa fatarani innani baraun mimma ta'budun Ben sizin ibadet ettiklerinizden beri buranın karşılığı illa fatarani beni yaratan haric. bu da buranın karşılığı bu kelime İbrahim'in kelime bu bu kelime kendisinden sonra gelecek olanlara bıraktığı la ilahe illallah kelimesinin tam karşılığı. Ancak İbrahim bunu la ilahe illallah olarak değil böyle tabir etmiş. Biz İbrahim'in tabirinden şimdi la ilahe illallah'ın ne anlama geldiğini inşallah açık bir şekilde anlayacağız. İbrahim'in bu sözü "İnneni ibra'u mimma ta'budun illellezi fatarani" bu sözünde la ilahe la ilahe illallah sözünde olduğu gibi bir nefi ve bir ispat. var bir nefi ve bir ispat var. İbrahim'in bu sözü la ilahe illallah sözünde olduğu gibi önce önce ispatla. E önce nefiyle sonra ispatla devam ediyor. Nefiyle başlamış, sonra ispatla. İbrahim'in bu sözünün la ilahe illallah kelimesindeki tam karşılığı şöyle. İnni bereu tabudun. İbadet ettiğiniz şeylerden beriyim. Burası La ilaha demek. İlla lezi fatarani. Burası da bak bu da illa ile başlıyor. O da illa ile başlayacak. İstisna. Burası da illallah demek. La ilahe illallah. İnneni baravun mimme te'abudun. İlla lezi fetarani. Şimdi İbrahim'in bu sözüne göre. La ilaha illallah sözünde nef edilen reddedilen, ilahlık, ilahlar neyin nesidir? Allah'ın dışında ibadet edilen şeyler bütün ibadet edilen şeyler ilah mimma tabudun demek ibadet ettiğiniz şeyler ibadet edilen şeyler la ilaha o ibadet edilen şeylerden ben beriyim demek bu da la'nın karşılığını ben beriyim onlardan uzağım onları tanımıyorum, onları reddediyorum Neyi tanımıyorsun? İlahları. Neymiş o ilahlar? Mimma ta'budun. İbadet ettiğiniz şeyler. İbadet ettiğiniz şeyler. La ilahe sözünde nefyetilen şey ne? İbadet edilenler. İllallah da. Burada ibadet edilen il ilahlar reddedildi. Ancak Allah istisnadır. Burada bu illallah sözüyle Allah Subhanahu ve Taala'nın özel ismiyle bu zikredilir. İllallah Allah müstesna. Burada ne dendi? İlla الذي فطرني beni yoktan var eden müstesna. Onu yoktan var eden kimdir? Allah. Allah kim? Onu yoktan var eden. Bu kelime tamı tamına İbrahim Aleyhisselam'ın sözünü karşılıyor. İbrahim Aleyhisselam bu sözü la ilahe illallah'ın en açık tefsiridir. Bu söze göre açık bir şekilde görüldüğü üzere la ilahe illallah sözünde nefy edilen şey Allah'ın dışında ibadet edilen şeylerdir. İllallah sözüyle Allah tebareke ve teala için ispat edilen şey de ibadete layık, ibadeti hak eden yegane ilah, mabut oluşudur. Yani ilahlık, mağbutluk, la ilahe illallah. Bütün bunların etrafında döndüğü mesele ibadet kime yapılacak meselesidir. İbadet kime yapılacak meselesidir. Burayı iyi anladık mı arkadaşlar? Bu çok önemli. İnşallah siz bütün bu tevhid derslerinde sadece bu ayetin anlamını böyle zapt dedim, Bu size yeterli olacak. Bu ayeti kerimede İbrahim Aleyhisselam'ın La İlahe illallah sözünü zikrederken onun tefsiriyle izahı olan ben beni yaratan hariç sizin taptıklarınızdan beriyim sözüyle izah ederken La İlahe illallah sözünde Allah istisna ediliyor. Burada Allah demiyor da beni yaratan hariç deniliyor beni yaratan hariç deniliyor İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın burada fatarani. beni yaratan hariç sözünde iki tane önemli fayda var iki tane önemli büyük fayda var bu faydelerden bir tanesi şu İbrahim dedi ki ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim beni yaratan müstesna İbrahim kimden beri oldu onların ibadet ettikleri şeylerden. Onların ibadet ettikleri, taptıkları şeylerden. Peki onların taptıkları şeylerden beraatini ilan ederken kendisini yaratan Allah'ı neden istisna etti? Çünkü onların taptığı şeyler arasında ne vardı? Allah, Allah subhanahu Allah. ve teala da vardı. Bu bu da çok açık görülüyor değil mi? Onların ibadet ettikleri şeylerden beraatini ilan ederken Allah'ı istisna etti. Demek ki Allah subhanahu ve teala da Onların ibadet ettikleri şeyler arasında bir ilahtı. Allah'a da ibadet ediyorlardı, başkalarına da. Allah da onları ilahiydi, diğer batıl ilahları da onları ilahiydi. Bu birinci faydı, çok önemli. İkinci fayda İbrahim Aleyhisselatü Vesselam, Allah müstesna demedi de, beni yaratan müstesna dedi, onları Allah Subhanahu ve Taala’nın yaratıcı olduğunu bilmeleri ve buna inanmalarıyla ilzam etmek için, Yani siz de biliyorsunuz beni yaratan o. Sizi yaratan o. Yaratıcı o. Yaratıcı olduğu için ibadete de layık olan sadece odur bunu vurgulamak için. Anladık mı arkadaşlar ikinci Şu Şuhara suresinde Allah subhanahu ve teala yine İbrahim ve vesselamın sözünden aktarıyor. Bak buna çok yakın. Diyor ki İbrahim Kale Efer ma te'budun Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz şeyleri görmediniz mi? Onlara bir bakın. Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz şeylere bir bakın. Eferâeytum me te'budûn Entüm ve âbâukumul akdemûn Sizin ve sizden önce eski babalarınızın ibadet ettiğiniz şeyler. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam Sizin ve sizden önceki eski babalarınızın ibadet ettiğiniz şu şeylere bir bakın. Sonra diyor ki fe innehum aduvvulli onların hepsi benim düşmanımdır. Onu da buraya yazalım. Fe innehum aduvvulli onların hepsi benim düşmanımdır. Onu da buraya yazalım. Onlar benim düşmanımdır. Ne musunuz? İlla rabbel âlemi. Alemlerin Rabbi müstesna. Onları yazacağız. Bunun altına değil mi? İllallah buraya. İlla rabbel âlemi. Bunu da nereye yazacağız? Beni yaratan hariç. Yani buraya yazacağız. Âlemlerin Rabbi hariç. Aynı şey gördünüz mü? Aynı nefi, aynı ism. Bahsettiği konuda diyor ki, bakın sizin ve sizden önceki eski atalarınızın ibadet ettiği şu şeylere bakın. O ibadet ettiğiniz şeylerin hepsi benim düşmanım. Hepsi benim düşmanım nerede burada? La ilahe sözünde. La ilahe sözü o zaman onların ibadet ettikleri şeylerden beraat etmeyi ifade ettiği gibi bir de neyi ifade ediyor? Onlara düşmanlık etmeyi ifade ediyor. Onlar hepsi benim düşmanlarımdır. Kim müstesna? illa rabbel alemin bak burada ne dedi illellezife taran orada ne diyor illa rabbel alemin biz ne diyoruz i̇llallah. illallah hepsi aynı şey Allah müstesna onların sizin ve atalarınızın ibadet ettiklerinin hepsi benim düşmanımdır alemlerin Rabbi hariç alemlerin Rabbine de ibadet ediyor olmasalardı bu düşmanlıktan bu düşmanlık ilanından onu, onu neden istisna etsin onu istisna etmezdi Demek ki onların ibadet ettikleri ve onların atalarının ibadet ettikleri şeylerin arasında bir de ne var? Alemlerin Rabbi de var. Burada dedik ki illerlezi fatarani diyor. İllallah demiyor. Çünkü onun yaratıcı olduğunu, inanmalarını onlara karşı delil olarak getirmek için. Bak bu ayette ne diyor? Fe innehum illa rabbel alemin. Onlar alemlerin Rabbi hariç benim düşmanlarımdır. Alemlerin Rabbi hariç. Sonra diyor ki الذي خلقني فهو yehdim.'' Ki o, beni yaratan ve bana hidayet eder ''Vellezi هو yutimuni beni yediren ve beni içirendir. ''Ve idâ merittu fahuve yeşfim.'' Hastalandığım zaman, bana şifa verendir. ''Vellezi Beni öldürecek, Ve sonuna diriltecek olan odur. Ve kıyamet günü benim günahımı bağışlamasını umduğum odur. Bütün bunlar burada neyin karşılığında? İllallah'ın karşılığında. İllallah Allah müstesna. Beni yoktan yaratan müstesna. Alemlerin Rabbi müstesna ki beni yaratan, bana hidayet veren, yediren, içiren, hastalandığım zaman şifa veren odur. Bütün bunları niye sayıyor? Onlar da bunu biliyorlar çünkü. Onlar da bunu ikrar edip buna iman ediyorlar. Onlara ikrar ettikleri, iman ettikleri bu konuda onların aleyhine delil olarak zikretmek, getirmek için. Anladık mı arkadaşlar? Bu meseleyi inşallah zapt edersek bu ayeti kerime, Zuhruf suresinin 26-27 şey ve 28. ayeti burayı zapt edersek inşallah bu ayeti kerimede Yüce Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabında Tevhidin imamın, muvhidlerin imamı olan İbrahim Aleyhisselatu vesselam'ın sözünde la ilahe illallah'ın tam bir tefsiri, tam bir izahı var. Bu ayet bu cehetten, bu babın altında zikredilecek en münasip ayetlerden de ve imam rahimeullah da bunu burada zikretti. Ve iz qale İbrahimu li ve kavmihi. Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti. İnne nîbare ummîm mâ Ben sizin ibadet ettiklerinizden beri. Burası neresi? <gülüyor> La ilahe. Öbür ayette neresi? Fe innehum aduvvulli. Onlar benim düşmanımdır. İllellezî <gülüyor> fatarani. Beni yoktan var eden hariç. Burası yani illallah. Öbüründe illa rabbel alemi. Alemlerin Rabbi müstesna. Fe innahu seyehdi. Bana hidayet edecek. Benim yolumu gösterecek olan odur. Sonra İbrahim ne yaptı bunu? Ve cealaha kelimeten bakiye ten fi akibihi laallehum Sonra İbrahim bunu kendisinden sonra gelecek olanlara baki bir söz olarak bıraktı. İbrahim'in bıraktığı baki söz la ilahe illallah sözü. İbrahim aleyhissalatu vesselam bu ayet bu burada la ilahe illallah sözünü kendi cümleleri arasında İzah ederek, tefsir ederek onun tam karşılığını söylüyor. Öyleyse la ilahe illallah sözünde nef edilen la ilahe illallah la ilahe Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen mabudlardır. İllallah sözüyle Allah Subhanahu ve Taala'nın istisna edilmesi ibadete layık hak mabudun Allah Subhanahu ve Taala olduğunu ifade etmek için. Yani bu sözde nef yedilen ve ispat edilen mesele ibadet Ve bu ibadetin kime yapılacağı meselesiyle alakalıdır. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Bundan sonra diyor ki Bakavlihi Allah Teala'nın şu buyruğu: İttahadu ahbarahum ve onlar edindiler alimlerini ve rahiplerini erbaban min dunillah. Allah'ın dışında rapler edindiler. Ve Mesih İbn Meryem Ve Meryem oğlu Mesih'i de Rab edindiler. Ve ma li ya'budû ilâhan vâhıdâ. Halbuki onlar bir tek ilaha ibadet etmekten başka bir şeyle emir olunmamışlar. Lâ ilâhe illâ hu. Ondan başka ilah yoktur. Subhânehû ammâ yuşrikûn. O Allah onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir, beridir. Bu eksiklikten, bu şirkteki noksanlıktan uzak. Bu ayet-i kerimede tevhidin şehadetü en la ilahe illallah'ın tefsirine dair zikredilen bu ayet-i kerimede tevhidin gerçekleştirilmesinde Allah Subhanahu ve Taala'nın ifrad edilmesi birlenilmesi gereken ibadetlerden bir ibadete dikkat çekiliyor. İbadet olduğu çoğu zaman fark edilmeyen, akla gelmeyen ibadetmiş gibi görünmeyen bir şeyden bahsediliyor. Allah Subhanahu ve teala Diyor ki onlar alimlerini ve rahiplerini ve Meryem oğlu İsa Mesih'i Allah'ın dışında Rab edindiler. Halbuki onlar bir tek Allah'a ibadet etmekten başka bir şeyle olunmamışlar Zira ondan başka ibadete layık hak mabut yoktur. Bu ayette söz uzayacak. Çünkü bu ayette biraz Bazı tafsilat, bazı açıklamalar getirmemiz gerekecek. Bu ayet-i kelime etrafında ehli sünnete intisap eden, selefe intisap eden bazı fırkalar arasında bazı yanlış anlaşılmalar meydana gelmiş, hasıl olmuş. İki ayrı fırka bu ayet-i kerimeden iki ayrı yanlış istillalle, istimbat ile bir yanlış sonuca varmışlar. İnşallah onların bu yanlış açıklamalarını da izah edeceğiz. Bunu yaparken de bu konuda Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimahullah'ın bir sözünü aktaracağız. Bu fırkalardan bir tanesi için Şeyhülislam i̇bn Teymiye'nin sözünü aktarmamız belki bir fayda etmeyecek. Zira onlar ehli sünnete intisap ettikleri halde kendi usullerinde sarahaten açıkça ifade ettiklerine göre onlar indinde değil Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin i̇mam Ahmet'in sözü veya George Bush'un sözü arasında bir fark yoktur. Böyle söylüyorlar açıkça. Belki onlar için İbn Teymiye'nin sözü bir şey ifade etmeyecek. Ama diğer fırkadan olan yanlış anlamış kimseler için inşallah Şeyhülislam İbn Teymiye'nin açıklamasını gördüklerinde bu ayetle tarafındaki yanlış anlamalarını inşallah bırakacaklar. Bu mesele uzayacağı için önümüzdeki derse bırakalım. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente esteğfiruke ve etûbu ileyhik.